Ternobil nükleer kazasının yıl dönümüne 96 gün kaldı. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Kopenhag başarısızlığının ardından alternatif bir küresel iklim toplantısı düzenlemeyi planladığını söyledi. Morales, toplantıyı 20-22 Nisan'da Coca-Habamba kentinde yapmayı planlıyor. Morales, bu alternatif toplantıya yerli halkların, toplumsal hareketlerin, çevrecilerin, bilim adamlarının ve halkı için çalışmak isteyen hükümetlerin katılabileceğini ifade etti. Toplantının amacı sanayileşmiş ülkelere, gelişmemiş ülkelere iklim borçları olduğunu kabul ettirmek için baskı yapmak. Ayrıca çevre suçlarıyla ilgili uluslararası mahkeme kurulması için çalışmalara başlamak. Bakalım bu büyük adıma hangi devletler destek verecek? Ülkelerin çoğu sessizliğini ve hareketsizliğini sürdürürken gezegenin geleceğiyle ilgili üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Kırgızistan'da küresel ısınma sonucu Tanrı Dağları'ndaki... 8.200 buzuldan 2.000'inin eridiği bildirildi. Kırgızistan Çevre Koruma ve Orman İşleri Kurumu yetkilisi Aitkula Burhanov, Kırgızistan'ın su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Kırgızistan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı uzmanlarıyla birlikte küresel ısınmanın etkisini azaltmak için ülkede orman fonlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerine başladı. Ancak bu hızla zarar vermeye devam edersek hiçbir çalışma gezegeni eski dengesine oturtamaz ve bu felaketler sürmeye devam eder. Bir an önce... Bütün bu devletlerin harekete geçmesi gerekiyor ki buzulların erimesinin önüne geçilebilsin. Örneğin Kenya'yı ele alalım. Yalnızca gelişmiş ülkeler değil gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde gezegenin geleceğiyle ilgili sorumsuz davranabiliyorlar. Bunların arasında şüphesiz Türkiye var. Ancak Stockholm Çevre İstisinin raporuna göre Kenya'nın kalkınma planları ülkenin karbon salımlarını ikiye katlayacak. Kenya'nın şu anda düşük sere gazı salım oranına sahip olmasının sebebi Elektriğini çoğunlukla yenilenebilir enerjilerden karşılaması. Ülkenin 2030 planı 2030'da nüfusu 2'ye katlanacağı ve yıllık ekonomik büyümenin %10 olacağı üzerine kurulu. Planda araba kullanımını gerektiren şehirleşme ve termik santraller öncelik taşıyor. Olacak iş değil. Eğer gerçekten plan bu şekilde ilerlerse 2005'te 42 megaton karbondioksit salımına sahip ülkenin salımları 2030'da 91 megatona ulaşacak. Bunun engellenebilmesi için düşük karbon salımlı bir kalkınma planı oluşturulması gerekiyor. Yenilenebilir enerjide sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde bu mümkün. Üstelik Kenya'nın batının kirli teknolojilerine ihtiyacı yok. Kolaylıkla teknoloji atlaması gerçekleştirebilecek bir konumda. Bu arada Kenya'da ormansızlaştırma da yok. Bu bir hükümet politikası hatta tam aksine birçok alanda geniş ölçekli ormanlar oluşturuyorlar. Ormansızlaştırma karşıtı bir devlet politikasının... Tüm hükümetler tarafından örnek alınması gerekiyor. Bu açıdan Kenya öncü. Şimdi aynı ilerici yaklaşımı kalkınmayı karbonsuzlaştırarak da gerçekleştirebilir. Bu teknoloji atlamasını Kenya'dan bekliyoruz. Ama Türkiye'den de aynı şekilde bekliyoruz. Birçok ülke gezegenin geleceği için çağrıda bulunmaya devam ediyor. Dubai'de gerçekleştirilen World Future Energy zirvesinde konuşan Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşit de iklim değişikliğine karşı Ortak hareket için çağrıda bulunan en önemli isimlerden birisi. Konuşmasında Naşit, iklim değişikliği görüşmelerinin ticaret görüşmeleri gibi yıllarca süremeyeceğine dikkat çekti. Çünkü doğayla müzakere etmenin mümkün olmadığının da altını çizdi. Yinelenen tüm bu çağrılara rağmen ülkeler ders almamaya devam ediyor. Putin, Sibirya-Baykal Gölü kıyısındaki Kağıt fabrikasının yeniden üretime başlamasına izin verdi. Fabrikaya yıllardır herkes karşı çıkıyor. Çünkü bu fabrika dünyanın en büyük gölünü hızla kirletiyor. Fabrika Sovyetler Birliği döneminden kalma. Greenpeace fabrikanın tamamen kapatılmasını talep ediyor. Çünkü kıyısında bulunduğu gölde 1500 canlı türü yaşıyor. Bir endemik alan. Bunların arasında göle özgü bir kabuklu da var ve hatta sadece gölde yaşayan bir e, fok balığı dahi var. Üstelik çok derin bir göl olan Baykal, dünya yüzeyindeki tüm tatlı suyun beşte birine sahip. UNESCO raporuna göre dünyanın en yaşlı ve en derin gölü. Putin'i bu korkunç hatadan döndürebilmek için Greenpeace başta olmak üzere birçok seri toplum kuruluşu harekete geçti. Finlandiya'nın Olkiluoto'da yapımı gecikerek süren nükleer santrali şimdiye kadar çoktan inşası için harcanan paraları gezik kazandırmış ve ülkenin elektriğinin bir kısmını karşılıyor olmalıydı. Tabi bunların hepsi hayal. 2005'te başlayan bu kabus Finlandiya, Fransız nükleer enerji şirketi Areva ve Siemens'e dünyanın en ileri güya nükleer santralini inşa etmek için harekete geçmişti. Bu santral verimli ve ucuz olacaktı. Ayrıca inşaatı da eski modellerden çok daha çabuk bitecekti. Ancak aradan 4,5 yıl geçti. Nükleer santral hala tamamlanmadı. Projenin en az 3 yıl gecikmesi bekleniyor. Masraflar öngörülenin 2 katına ulaştı. Üstelik taraflar son derece şiddetli bir davada geçmişti karşı karşıya geldiler. Nükleer enerjinin masal olduğunu hala görmeyen kaldı mı? Siz de www.ilovenuclear.org'a girin. Nükleere karşı olduğunuzu herkese duyurun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 96 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri